Ben şimdi tesettüre girdim, emekli oldum, tesettüre girdim. Fakat ben bunu e, bir anda oldu, yani her şey bir anda oldu. Eşime filan fikrini almadan bir anda gelişen bir olay. Hı -hı. Ve bu arada tabii benim evimde de kıyametler koptu. Hiçbir zaman istemedi, kabullenmeyeceğini. Benim yüz yaşıma da gelsem ben bunu kabul etmiyorum, bunu bir şekilde çöz. Hatta benimle bir yere giderken aç, kendini istiyorsan oraya giderken kapat. Gibi bir sürü şeyler söyledi. Vive boşanmakla tehdit ediyor. Hocamdan bilemiyorum ne diyeceğim, ne yapacağım şaşırdım. Hmm. Evet. Çok zor durumdayım yani bildiğiniz gibi değil. Hiç, ona hiçbir söz ifade etmiyor Yani hocama ne diyeceğini düşünebiliyorum. Hani akıl selemi birilerine sor, bunları bir her yolu denedim. Her şeyi denedim. Kitaplarda olsun, ekranlardaki hocalarımızı dinlettim Her şeyi denedim ama başaramadım. Hmm. Hmm. Yani en sonunda bu iş olmadı. Yani bu iş ya bitecek ya bitecek diyor. Başka çaresi yok. Ben senden utanıyorum diyor. Hmm. Evet. Efendim teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Şimdiden iyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah kolaylıklar versin diyelim. Çok zor bir durum ya, yani hocam. Ne, ne yapması Allah yardımcısı olsun. Şimdi eşinin hanımefendinin tesettüre girmesine e, rıza göstermemesi en azından ona karşı, eşine karşı bir saygısızlıktır. Yani şimdi eşler e, yuvayı, evlilik müessesesini devam ettirebilmek için birbirlerine karşı saygılı olmak mecburiyetindedirler. Tek taraflı tahakküm, vari bir tarzda siz eşinize baskı uygularsanız bu evliliği nasıl devam ettireceksiniz? Hanfendi yerden göğe kadar haklı, kendisini tebrik ediyorum. Ee, zararın neresinden dönülürse kârdır. İşte düne kadar e, belki tesettüre riayet edemiyordu. Belki de imkanlar el vermiyordu. Ama artık tesettüre bülünmüştür. İslam'ın emrini yerine getiriyor. Kur'an'ın emrini yerine getiriyor. E şimdi bir hususta, bu hususta Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. لَا تَعَتَ الْمَحْلُوْخٍ فِي مَعْسِيَةِ الْخَالِقٍ Yaratıcının emrük isyan konusunda yaratılanlara itaat edilmez. E yaratıcı emrediyor örtünmeyi, tesettüre girmeyi. Cenabı Allah emrediyor. E şimdi yaratılan ona isyan konusunda bize bir emir verirse biz yaratıcının emrine karşı o yaratıcı yaratılanın emrine mi itaat edeceğiz? Yani şimdi evet kolay değil bu kadar senelik yuvayı yık diyemem ben hanımefendiye. Evet. Ama eşine de e, karşı direnmesi lazım meşru bir şekilde, uygun bir şekilde. Sen benim bu e, tercihime saygılı olmak mecburiyetindesin demesi lazım. Aksi halde e, artık benim yapabileceğim bir şey yok Beyefendi demesi de zaten, gerekiyor hanımefendine. Evet tehdit yani durmaya Karşıda direnebileceğini göstersin. Hanımefendinin iyi az çok bilmiyorum. Bir emekli maaşı var anladığım kadarıyla. E yani şimdi eşi de eğer kendisine saygı göstermiyorsa zaten saygısız bir adamla birlikte insanın hayatını devam ettirmesi de kolay değil. Hı -hı. Ben senden utanıyorum ne demek? Allah yardımcısı olsun. Benim söyleyebileceğim bir şey yok ancak dua ederiz Allah yardımcısı olsun amin çok zor bir durum hakikaten